Vakti zamanında Bağdat'ta yaşayan dul bir kadın vardı. Bu kadın altı öksüz çocuğu ve yaşlı annesiyle yaşıyordu. Kadın bu altı öksüzün ve ihtiyar anasının rızkını karşılamak için el emeği, göz nuru iplik örer ve pazarlarda satardı. Vakti geldiğinde bu dul kadın vefat eder ve altı öksüzün bakımı o ihtiyar kadıncaza kalır. Kadın her hafta pazara çıkamıyor. Evde devamlı ip örüyordu. Bir gün baktı ki 600 kadar ip örmüş. Ördüğü ipleri pazara götürüp satmaya karar verdi. Evden çıkarken de ellerini açtı. Ya Rabbi bu öksüzlerin, yetimlerin rızkını ver. Amin. dedi. Sabah erkenden pazarın yolunu tuttu. Yolda giderken Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretlerinin evinin önünden geçiyordu. Şeyh müritleriyle sabah namazından çıkmıştı. Uzakta yaşlı kadını görünce duraklayarak, ''Hoş geldin bacı, nereye gidiyorsun?'' dedi. Yaşlı kadın, ''Bir miktar ipliğim var, pazara götürüp satacağım.'' dedi. ''Ver bakalım, benden 600 dirhem ip isteniyor. Bunu ver de ben satayım.'' ''Memnuniyetle'' dedi yaşlı kadın. ''Lütuf buyurmuş olursunuz efendim.'' ''Buyurun.'' dedi ve ipi verdi. Abdülkadir Geylani Hazretleri eline aldığı ipi Latife yollu mescidin damına fırlattı. Hemen nereden geldiği belli olmayan büyük bir kuş gelip, ipi kaptığı gibi gitti yaşlı kadın bu ne biçim latife diye kendi kendine söylenmeye başlayınca müritler o yaşlı kadına itiraz etmemesi için işaret ettiler kadıncağız da daha fazla bir şey demedi Abdülkadir Geylani Kuddesi Ruhu yaşlı kadına döndü canınızı sıkmayın İpliği satmaya gönderdim Allah-u Teala'nın izniyle, parası gelsin, ne kadar ettiyse alırsın. Ala der, yaşlı kadın gider. Ertesi gün olur, geri gelir. İplik satıldı mı acaba? Abdülkadir Geylani Hazretleri, iplik satıldı fakat, parası henüz gelmedi. Bir hafta kadar bir zaman içinde gelir inşallah dedi. Yaşlı kadın, bir hafta sonra yine geldi ama para henüz gelmemişti. Bu sefer kadına yarın gelin paranızı alın dedi. Kadın pazara niye gitmedim şimdi param elimde olurdu ah başım ah akılsız başım diye hayıflana hayıflana evine gitmek üzereyken müritler şöyle dedi. Bir, Bir gün, gün daha, daha sabredin, sabredin bakalım Mevla, Mevla ne gösterecek? gösterecek. Bunu derlerken, bu işin sade bir latife olmadığının farkındaydı onlar. Evet, ertesi gün oldu. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin huzuruna o ana kadar görülmeyen bir heyet geldi. Bin altın takdim ettiler. Müritler, heyete bu kadar paranın ne olduğunu, niçin şeyhe takdim ettiklerini sordular. Gelenler tüccar olduklarını belirterek, altınlar Hazreti Şeyh'indir. Denizde yolculuk yaparken, fırtına sebebiyle geminin yelkeni derindi. Yol alamaz olduk. Denizin ortasında kalıp boğulacaktık belki de. Hemen kaptana koştuk. Yahu kaptan, bir çaresi yok mu bu durumdan kurtulmamızın diye sorduğumuzda, bize şunu dedi. 600 dirhem ip olsa, geminin yelkenini onarır, yolumuza devam ederdik. Ama şu anda, bu ipi nereden bulacağız? Biz de ne yapalım? Ellerimizi kaldırarak Allahu Teala'ya dua ettik ve duamızın sonunda eğer bu iş görülürse kim gönderdiyse ona bin altın vereceğiz diye yalvardık. Biraz sonra bir de baktık ki bir kuş gelip 600 dirhem ipliği geminin güvertesine bırakıp uçup gitmez mi? Duamızın içinde Ya Rabbi Sevdiğin kullardan Sultanul Arif'in Abdülkadir Geylani'nin hürmetine ne olur muradımızı ver demiştik. Şimdi o adamızı yerine getirdik. İşte altınlar dediler. Tüccarlar ayrıldıktan bir müddet sonra o ihtiyar kadın gelip sordu. Bugün para geldi mi efendim? Şey bin altını kadına verirken şöyle dedi. ''Benim satışım seninki kadar karlı olmuş mu?'' Kadın çok sevindi. Bir anda zengin olmuştu. Abdülkadir Geylani Hazretlerine teşekkür ederek huzurdan ayrıldı.''